Türk yer adı onlar. Türk yer adı onlar. Türk yer Ömer Pekinle. 5N, 1K, 4O, 8Y, e, 12Q, 12Q, 12Q. Ne? Neden? Nasıl? Niçin? Ne zaman? Kim? kimle Kime? Ne? O mu? O Sana ne? Bana ne? Yuh. Çüş. Sana <gülüyor> ne? <gülüyor> Türkiye Radyoları'nın tek arkasör bir komedi programı Perişan Sevgiler, saygılar, üretimler. Dinleyiciler, Ömer Pekin'le 5N, 1K, 9Q, 8W, 12X, 49Y programına hoş geldiniz. Malum haliniz Türkiye referanduma gidiyor ve halk anayasa değişikliğine evet mi diyecek, hayır mı diyecek, ne diyecek? Herkes bunu merak ediyor. Referandumu bizlerde kadrolu konuğumuz, e, araştırmadan direkt karalamacı, karıştırmacı, çamuraç, izik alcı ve cuntacı yazar Sayın Sabit Görüş Bey ile konuşacağız. E, Sabit Bey e, hoş geldiniz efendim. E, efendim hoş bulduk Ömer Bey. Ben de Ramazan münasebetiyle bütün e, hayır oyu kullanacak vatandaşlarımızın tuttukları oruçların hayırlara vesile olmasını diliyor. Hayırlısıyla da sandıktan hayır çıkmasını, hayırlı değilse de hayır çıkmasını temenni ediyorum efendim. E, biz de dediklerinize aynen katılmıyoruz. Sabit Bey. Ee, önemli değil. Ben de zaten size katılmıyorum efendim. E, evet dinleyiciler. E, gördüğünüz gibi görüşlerimize e, katılmasak da birbirimizin birbirimize karşı ne kadar da anlayışlıyız değerli dinleyenler. İşte gerçek demokrasi de budur diyoruz. E, Sabit Bey. E, şimdi sormak istiyorum. Neyi sormak istiyorsunuz efendim? E, siz referandumda hayır mı diyeceksiniz? Evet mi diyeceksiniz? Ne diyeceksiniz? Yani kısaca format gereği sorarsak ne neden nasıl niye kime evet mi hayır mı ne hayır mı ne hayır senden ne hayır gördük ki e, hayrından da hayır ...görelim, ee... Evet. siz... ...az önce dinlemediniz mi beni Ömer Bey? Dinlemediniz mi ya? Dinledim. Elli sefer hayır dedim... ...kalkmış hala bana evet mi, hayır mı diyeceksiniz diye soruyorsunuz ya. ya e ama ben anlamadım ki böyle laf kalabalığı yaparak... ...sözümü ona bana evet dedirtmeye mi çalışıyorsunuz acaba? Anlamıyor muyum sanki ben çakmadım mı davayı? Şu öngörümün farkında mısınız acaba Ömer ya Bey? olur mu Sabit Bey ya? Sizin ne diyeceğinize ben ne diyebilirim ki? Yapmayın lütfen. Ya benim hayır dediğime hayır diyebilirsiniz mesela. Yani hayır diyeceksiniz. Hala hayır mı diyeceksiniz diyor ya. Ömer Bey iyi misin siz Allah aşkı, Tanrı aşkına? E peki ben size soruyorum. E siz ne diyorsunuz? Evet mi hayır mı? Ben şahsen evet diyorum. Peki düşünün bakalım bir. E senin evet dediğine ben evet diyebilir miyim sence? E... En azından bu konu partiler üstü bir mesele olduğu için demokrasi adına önemli adımların başlangıcı olduğu için e, sizin de evet deme ihtimaliniz vardır diye düşünüyorum sadece. Yani yani Ömer Bey yuh Ömer Bey ya. Ömer Pekin yuh ya beni hiç tanımamışsın sen ya. Efendim ben bir kere olayın yarayıp yaramadığına bakmam. Neyle bakıyorsun Ömer Ben efendim bu hükümetin yaptığı her şeye karşı çıkarım çünkü bu benim çıkarım. Yani hayır diyorsunuz? E tabii ki hayır diyorum efendim ya. Hayır. Hayır. Hayır, yüz bin kere hayır, inanmıyorum sana. Hayır, hayır, yüz bin kere e, hayır, inanmıyorum bey, anladım, bey, anladım, sana. Hayır. hayır. Evet, evet, e, tamam efendim. E, bu vesileyle de tüm sevenlerimi 12 Eylül'de hayır oyu kullanmaya ben davet ediyorum efendim. Solaganım da. Solagan? Evet, solagan. E toplu söylenene slogan deniyor, tek söyleyince de efendim bu slogan oluyor. E, ne kadar cahilsiniz ya Ömer Bey ya, daha sloganla slogan arasındaki farkı bilemeyecek kadar cahilsiniz. E, kimlerle program yapıyorum efendim, şu işi yani senden başka yapacak adam yok mu arkadaşım anlamıyorum bir türlü şu radyoda ya, lütfen karşıma rica ediyorum buradan. Seviyeme ve genel kültürme uygun e, yetenekli bir arkadaş çıksın efendim. E, mesela Kemal Gülen çıkabilir. Evet, Kemal Gülen'i Samanyolu televizyonundan efendim e, tanıyoruz. En kırmandır. Gayet de güzel başarılı bir arkadaşımız o çıksın. <gülüyor> ya sağlıkte ayıp oluyor ama ya. Ya, ya kalkıp ben şimdi, yani siz istemiyorum ben de şunu istiyorum desem konuk olarak, siz darılmaz mısınız benim? Ya ama yani siz de hiçbir şey bilmiyorsunuz ki efendim. Daha sloganla sloganı bile ayırt edemiyorsunuz. Kalkmışsınız burada benimle referandumu konuşmaya kalkıyorsunuz. Şu cüretinizin farkında mısınız? Siz de bana hakaret ettiğinizi farkında mısınız? Ya 18 yıllık yani saat Bey sizi böyle konuşmaktan men ederim. Kimle nasıl konuşacağımı sizden öğrenecek değilim efendim ben. E, neyse efendim madem sizle idare etmek zorundayız yapacak bir şey yok. E, şu kalenderliğimin farkında mısınız? Sabit Bey eee hemen e, bir hayırcı olarak efendim. Evet. Sakinleşelim. Yani tamam, neye, sakinim. neden, niçin, nasıl e, hayır diyorsunuz? Ya bu konuda ikna edici doneleriniz var mı? Yani inanın ben evet diyeceğim. Öyle şeyler söyleyin ki yani ben bile hayır diyeyim ya. Yani. Eee efendim bir hayırcı olarak sizi de hayırcı yapmaktan tabii ki büyük onur duyacağım. Eee peki niçin hayır diyoruz? Niçin? E şöyle ki, Biter'in tüm yaptıklarını ortaya çıkarmayan anayasa paketi değişikliğine efendim biz hayır diyoruz. Başka? Bu anayasa, Şansal büyük aile Erman Toroğlu'nu tekrar bir araya getirecek mi? Hayır. O zaman tabii ki ne diyoruz? Hayır diyoruz. Bu anayasa değişikliğiyle Galatasaray, Kadıköy'de Fener'i peki yenebilecek mi? Elbette ki hayır. E o zaman ne diyeceğiz? Hayır diyeceğiz. Bu değişiklik... ...tiryakilere, sigara tiryakilerine sigarayı bıraktıracak mı efendim? Hayır. E o zaman ne diyeceğiz? Hayır diyeceğiz. Peki bu anayasa... ...pazarda iyi domatesleri öne... ...çürükleri arkaya koyan pazarcıyı engelleyebilecek mi? Hayır. O zaman ne diyeceğiz? Hayır diyeceğiz. Ya Gördüğünüz gibi bir sebebi. Ben de oturmuş dinliyorum ya ya bunlar internette dolaşan facebook'ta dolaşan milletin facebook'ta birbirlerine böyle hayıçlarla aralarında böyle kafa geçmek için birbirlerine gönderdiği iletiler siz de bunları ciddiye almışsınız. Yani bu yüzden mi hayır diyorsunuz ya? Daha elle tutulur Aa, bir şey yok mu ya? Ama canım şimdi internet deyip geçmeyin siz de. E hatırlarsanız e, Pak Parti'yi kapatma davasında deliller de internetten toplanmıştı. <gülüyor> bu değişiklikle facebook'ta grup davetleri artacak mı efendim? Hayır. O zaman Hayır diyoruz. Futbolda e, o hop site e, kalkacak mı efendim? Hayır, kalkmayacak. O zaman hayır diyoruz. Öküzün altında buza aranacak mı? Hayır. O zaman hayır diyoruz. Rıdvan Tekin sağlara dönecek mi? Bu yaştan sonra dönmeyecek. Hayır. O zaman hayır diyoruz. Burası Muş'tur, yolu yokuştur. Bu yol düzelecek mi yıllar sonra? Hayır, düzelmeyecek. O zaman tabii ki hayır diyoruz. Eee bu arada Beşiktaş'a geldi. Beşiktaş şampiyon olur mu dersiniz? Olur ama yine de hayır diyelim biz. <gülüyor> Perişan FM Perişan FM Türkiye radyoları Radyolar. Perişan FM şimdi kadar Perişan FM aynı 2 saatlerde yalnızca dünya radyoda Yazan ben aydı, ya Umar Pekir oynayanlar ben Umar Pekir Mustafa Sarıtaş teknik yapın ben Umar Pekir <gülüyor> Dinleyin dinleyiciler Perişan Efemi tanımak bilmek öğrenmek ve dinlemek için tıklayın www.perhisanfm.com <gülüyor> www.perhisanfm.com